ve hiçbir zarar dokundurmadan yüz bin adama kuvvetli imanı tahkiki dersi vermekle saadet ve hayatı ebediyelerine tam hizmette tesirlidir. Denizli hapishanesinde kısmen ağır ceza ile mahkum yüzler adam yalnız meyver gayet uslu ve mütedeyyin suretine girmeleri, hatta iki üç adamı öldürenler onun dersiyle daha tahta bitini de öldürmekten çekinmeleri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 Hürriyetini ve izzeti ilmiyesini muhafaza için kimseye izhara hacet etmeyen ve minnet altına girmeyen ve sadaka ve zekat ve maaş ve hediyeleri kabul etmeyen bir adam, elbette iaş eden ziyade, adalet içinde hürriyete muhtaçtır. Evet, emsalsiz bir tazdik altındayım. Bir iki cüz'i numunesini beyan ediyorum. Birisi, Mahkeme i Nur'un ilmi bir mündafa namesi ve Ankara'nın yedi makamatına ve reisi Cumhur'a müdafatımla beraber gönderilen ve neticede Ankara ehli hukukunun takdiriyle beraatimize bir sebep olan ve hapis arkadaşlarımın bana bir yadigar ve hatıra olmak üzere güzel yazılarıyla birkaç nüsası yazılan ve elimde bulunan ve Denizli zabutası görüp ilişmeyen ve Afyon polishanesinde bir gece ve buranın zabutasında da açık olarak bir gece kalan meyve risalesiyle müdafaanameyi her gün endişeler içinde bunları da elimden almasın diye saklıyordum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 Hem bu memlekette hem haric âlemi İslam'da çok kuvvetli hakikatları ve çok kıymetli faydaları için tam bir revaç ile intişar eden Risale-i Nur'un binler nüsalarından her biri benim yerimde benden mükemmel konuşuyor. Benim susmanla onlar susmaz ve susturulmazlar. Hem madem mahkemece ispat edilmiş ki 20 seneden beri siyasetle alakamı kestiğim ve hiçbir emare aksine zuhur etmediği halde Elbette benimle görüşenden tevehhüm etmek pek manasızdır. Kendi kendime Hasbehal namındaki parçaya lahika olarak adliye vekiliyle ve Risale-i Nur'la alakadar mahkemelerin hakimleriyle bir Hasbehal'dir. Efendiler, siz ne için sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur'la uğraşıyorsunuz? Kat'iyen size haber veriyorum ki ben ve Risale-i Nur sizinle değil mübareze, belki sizi düşünmek dahi vazifemizin haricindedir. Çünkü Risale-i Nur ve hakiki şakirtleri 50 sene sonra gelen nesli âtiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi bizimle uğraşanlar o zaman kabirde elbette toprak oluyorlar. Farzı muhal olarak o saadet ve selamet hizmeti bir mübareze olsa da kabirde toprak olmaya yüz tutanları ala kadar etmemek gerektir. Evet, hürriyetçilerin ahlakı ictimaiyede ve dinde ve seciyeyi milliyede bir derece lavvalilik göstermeleriyle 20-30 sene sonra dince, ahlakça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden, şimdiki vaziyette de 50 sene sonra bu dindar, namuskar, kahraman seciyeli milletin nesli atisi seciyeyi diniye ve ahlakı ictimaiyeye cihetinde ne şekle girecek? Elbette anlıyorsunuz. Bin seneden beri bu fedakar millet, bütün ruhu canıyla Kur'an'ın hizmetinde emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mazisini dehşetli ile lekedar, belki mahvedecek bir kısım nesli atinin eline elbette Risale-i Nur gibi bir hakikati verip, o dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazifeyi milliye ve vataniye bildiğimizden, bu zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düşünüyoruz. Evet efendiler, gerçi Risale-i Nur sırf ahirete bakar, gayesi rıza-i ilahi ve imanı kurtarmak ve şakirtlerinin ise kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve ebedî haps-i münferitten kurtarmaya çalışmaktır. Fakat dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyetli bir hizmettir. Ve bu millet ve vatanı anarşilik tehlikesinden ve nesli âti'nin biçareler kısmını dalaleti i mutlakadan kurtarmaktır. Çünkü, bir Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslamiyet seccidesinden çıkan bir müslim, daraleti mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez. Evet, eski terbiyeyi İslamiyeyi alanların yüzde ellisi meydanda varken ve an Ananat milliye ve İslamiyeye karşı yüzde elli lakaytlık gösterildiği halde, elli sene sonra yüzde doksanı nefs tabi olup. Millet ve vatanı anarşiliğe sevk etmek ihtimalinin düşünülmesi ve o belaya karşı bir çare taharrisi, yirmi sene evvel beni siyasetten ve bu asırdaki insanlarla uğraşmaktan katiyen menettiği ettiği gibi, Risale-i Nur'u hem şakirtlerini bu zamana karşı alakalarını kesmiş, hiç onlarla ne mübareze, ne meşguliyet yok. Madem hakikat budur, adliyelerin, değil beni ve onları itham etmek, Belki Risale-i Nur'u ve şakirtlerini himaye etmek en birinci vazifeleridir. Çünkü onlar bu millet ve vatanın en büyük bir hukukunu muhafaza ettiklerinden, onların karşısında bu millet ve vatanın hakiki düşmanları Risale-i Nur'a hücum edip, adliyeyi şaşırtıp, dehşetli bir haksızlığa ve adaletsizliğe sevk ediyorlar. Küçücük iki numunesini beyan ediyorum. Ez cümle, hapisteki arkadaşlarımdan selam kelamdan ibaret ve arabî bir risalemin fiyatı olan on banknotu, buradaki bir adama gönderip, ta İsparta'da tap masrafını veren o sahibine verilsin diyen mektubu yüzünden, hem adliye, hem hükümet bana sıkıntılar verip, hem vasıtı olan adamı tarih etti, bu sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan bir adi mektubu, hem altı ay zarfında bir tek adi muhabereyi bu kadar büyük bir mesele suretine getirmek, elbette adliyenin şerefine, haysiyetine yakışmaz. İkinci numune, benim gibi garip, ihtiyar ve zayıf ve berayet etmiş bir misafire, herkesi hatta hizmetçilerini resmen propaganda ile ondan ürkütmek, kendini perişan bir vaziyete sokmak, bu vilayetteki hükümetin hamiyet-i milliyesine yakışmadığından, sinek kanadı kadar mevhum bir zarara dağ gibi ehemmiyet verip, aleyhimde resmen propaganda yapmak, kimin ile görüşüyor ve yanına kim gidiyor diye herkese bir telaş vermek, Hükümetin hikmeti ve hakimiyeti bu acib halete elbette tenezzül etmemek gerektir. Her neyse, bu iki madde gibi, mutdalî olanlara hayret veren çok maddeler var. Efendiler, dalâlet ve fenalıklar cehaletten gelse, def etmesi kolaydır. Fakat fenden, ilimden gelen dalâletin izâlesi çok müşküldür. Bu zamanda dalâlet fenden, ilimden geldiği için, ancak onları izâle etmeye, ve nesli atiden o belaya düşen kısmını kurtarmaya, karşılarında dayanmaya, Risale-i Nur gibi her cihetle mükemmel bir eser lazımdır. Risale-i Nur'un bu kıymette olduğuna delil şudur ki, yirmi seneden beri, benim şiddetli ve kesretli bulunan muarızlarım, ve şiddetli tokatlarını yiyen feylesofların hiçbirisi, Risale-i Nur'a karşı çıkmamış, ve cerhedememiş ve çıkamaz. Ve dokuz ay, üç adliye ve merkez hükümet ehl-i yüz kitaptan ibaret edzalarında bizi mes'ul edecek bir tek madde bulamamalarıdır. Ve binler ehli dikkat olan Risale-i Nur şakirtlerine kanatı ı kat'iye veren, işarat-ı Kur'aniye ve ihbaratı ı Gaybiyye i Aleviye ve Gavsiyenin, bu asırda Risale-i Nur'un ehemmiyetine ve makbuliyetine imza basmalarıdır. Evet, adliyeler, hukukları muhafaza etmek ve haksızları tecavüzden durdurmak, vazifeleri olmak cihetiyle, Risale-i Nur'un yüz risalesi, yirmi senede yüz bin adamın saadetlerine hizmet ettiği sabit olmakla beraber, on seneden beri, iki mahkeme ve merkezi hükümet ve birkaç vilayetin zabıtaları ve Denizli Mahkemesi münasebetiyle, dokuz ay bütün mahrem ve gayrimahrem evraklarımızda ve risalelerde, millete ve vatana bir zararlı maddeyi ve mucib-i ceza bir yanlış görmediğinden, Elbette Risale-i Nur'un bu vatanda gayet külli ve büyük hukuku var. Bu külli ve çok ehemmiyetli hukuku nazara almayıp, adi evraklar gibi müsaade ederek, millete ve takviye-i imana muhtaç biçarelere pek büyük bir haksızlığı nazara almamak ve adi bir adamın cüz'i ve küçük bir hakkını ehemmiyetle nazara almak, adliyenin mahiyetine ve adaletin hakikatine hiçbir cihetle yakışmaz diye size hatırlatıyoruz. Doktor Duzi'nin vesair zındıkların eserlerine ilişmemek, Risale-i Nur'a ilişmek, Gazalve İlahi'nin celbine bir vesile olabilir diye korkuyoruz. Cenabı Hak size insaf ve merhamet ve bize de sabır ve tahammül ihsan eylesin. Amin. Gayri resmi fakat de mutlakta Said Nursi